Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum ba'd fastaghil hadith kitabullah wa khayran hadhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuru muhtadatha wa kullu 50. konu görmüştük geçen hafta Kurayza Yahudilerine yapılan savaştı 50. konunun 107. dersini yapıyoruz <gülüyor> konu, <gülüyor> konu 50 dersimiz 107. ders geçen haftaki gördüğümüz dersten yani Kurayza oğullarına yapılan savaştan elde edilecek dersler nelerdir onda onu göreceğiz inşallah. Biliyorsunuz Kurayza Yahudilerine giderken Aleyhissalatu vesselam bir emir buyuruyor. Ne diyor? Ey insanlar ikin değil bir başka rivayette öğleni kılmayın. Sadece Kurayza'nın yahudunun yurdunda, oranın toprağında kılın diyor. Yani Kurayza oğullarına varınca kalan namaz yok. diyor. Ve ashabını yönlendiriyor. Şimdi bununla ilgili birinci ders insanları birden fazla tevile ihtimalli olan herhangi bir konuda zorlamamak gerekir diyor. Birinci çıkartılacak ders bu. Yalnız buraya hemen bir dipnot düşmek istiyorum. Bir tarih açıklama yapmak istiyorum. Yani bu ifade Ve Aleyhisselatü o emir vermesi neticesinde geçen haftada söylediğim gibi gruplardan bazıları yolda namaz kılıyor, namazı vaktinde kılıyor, bazıları da gidiyor. Nerede? Kurayzalıların olduğu yerde kılıyor, namazın vakti çıktıktan sonra. İşte böyle bir anlayıştan dolayı bu hadisin yani fıkhından dolayı bu başlık atılmış birden fazla e, konuya ihtimalliyse birkaç tane tevil söz konusuysa yorum insanları zorlamamak gerekir diyor. Burada şunu demek istiyorum. Bu ihtilafın meşru olduğuna yani ayrılıkların meşru olduğuna kesinlikle işaret etmez. İnsanlar bu ve benzeri hadisleri delil getiriyorlar. Şeyh Albani rahmetullah aleyhinde dediği gibi o da bu konuyu, bu hadisi siz silahsız Sahiha adlı eserinde anlatıyor, izah ediyor. Bununla ilgili mesela ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisini delil getiriyorlar. Yani ihtilafın taklı taklı olmanın rahmet olduğunu söylüyorlar. Bu hadis kesinlikle doğru bir hadis değildir. Bununla amel edilmez. Aksine İhtilaf etmeksizin İhtilaf etmeksizin Hareket etmek gerekiyor Yani şunu demek istiyorum Bir şeyde ihtilaf edildiği zaman Elbette ki ihtilaf edilecek Farklılık olacak O zaman Allah'a ve Resulüne götürmek gerekiyor Allah Azze ve Celle Ya ayyuhel lezine amenü Etiğullaha ve atiğur rasule Ve ulül emri minkum Ey eman edenler Allah'a Resulüne itaat edin Ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ve izatena azatum fî şeyim ferudduhu ferudduhu ve rasulihim. İn kuntum te'minune billahi ve herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve rasuluna götürün. Allah'a ve iman ediyorsanız Allah'a ve rasuluna götürün. İhtilaf edilen konularda Allah ve rasulunin hükmüne müracaat edilir. Yoksa ihtilaf bir rahmet değildi. Vahdet ve ittifak rahmettir. Yani buradan farklı itikadi konularda ihtilaf olabileceği, ondan sonra menheç hususunda, metot hususunda ihtilaf olabileceği çıkartılmamalıdır bu son derece yanlıştır. Evet. Bunu dairlice söylemiş olalım. Şimdi bu başlık adı altında aleyhissalatü vesselam'ın size az önce de söylediğim gibi şu hadisi zikrediliyor. Veyahut da geçtiğimiz dersten e, alacağımız e, konulardan bir tanesi o derste de zikredilmişti. Şu hadis sahibi üstünde geliyor. Diyor ki sahabi Allah aleyhissalatü vesselam bizim aramızda seslendi. Hendek savaşından hendek ayrıldığımız zaman, yani Hendek Savaşı bittiğinde hiç kimse öğle namazını kılmasın, mutlaka beni Kurayza'ya gitsin, orada kılsın diyor. İnsanlar, yani beni Kurayza'nın yurdunda, memleketinde kılsın diyor. Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar bir kısmı vaktin çıkmasından korkuyorlar ve beni Kurayza'ya, Kurayza'ya onlarına varmadan namazı kılıyorlar. Diğerleri de <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam bize vakit çıksa da oraya varmamızı Kurayza oğullarının bulunduğu yere varmamızı emretti diyorlar. Ve vakit çıktıktan sonra namazlarını kılıyorlar. Oraya varıyorlar ama. Aleyhisselatü Vesselam iki gruptan ikisini de ne yapmıyor, kınamıyor, azarlamıyor. Evet. Bir başka rivayette Beyhaki'nin Delailün Nubuwah adlı kitabında hasen derecesinde geliyor. Hasen-i senetle diyor Kayrisani rivayetasına ben size azmet diyorum. Yani kesin bir kararla veriyorum ki karar veriyorum ki kimdi namazını Kurayza varınca kadar kılmayın. Güneş batıyor. Onlar oraya varmadan önce güneş batıyor. Müslümanlardan bir grup Resulullah Aleyhissalatu vesselam Bizi namaz kılmamızı, namazı terk etmemizi emretmedi diyorlar. Namazı kılıyorlar varmadan. Başka grupta diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kesin kararı var. Biz diyor orada kılacağız diyorlar. Bizim üzerimize bir günah yok diyorlar. Ve namazı. Vakti çıktıktan sonra kılıyorlar. Yani burada, e, buradaki ifadede geldiği üzere önce kılan kimse iman ederek karşılığını Allah'tan bekleyerek namazını kılıyor. Namazı terk eden vaktini çıkartan kimse de yine Allah'ın Resulü'nün sözü olduğu için kararı olduğu için iman ederek ve karşılığını Allah'tan bırakarak teri, e, bekleyerek daha doğrusu namazı geçiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her iki grubu da ne yapmıyor, kınamıyor, azarlamıyor. Diyor ki müellif, sünneti araştıran bir kimse, bir takım anlayışlardan, tefsirden, bu gibi hallerden bir çoğunu bulabilir. Allah, Allah Resulü aleyhissalatü ve selamın söylediği şeylerde, yaptığı şeylerde, birçok farklılık bulabilir. Mesela diyor, zikirler, dualar, Ondan sonra nafile namazlar, zikirlerin mesela, rükudaki, secdedeki zikirler, tahiyattaki zikirler, tesbihatlar, namazdan sonra birçok farklı farklı gelmişti Namazdaki bazı hareketler, ellerin bazen omuz hüzasına kadar kaldırılması, bazen kulak hüzasına kadar vesaire. Bu gibi şeyler çokça gelmiştir diyor. Mesela vitir namazı, Birçok sureti var değil mi? Farklı farklı. Bir insan hangisini e, yaparsa o hususta sünnete isabet ettiği sürece yani sünnette olanı yaptığı sürece ondan mutlaka acil alacaktır. Bu gibi konulardaki ihtilaflar kastediliyor. Yani farklılıklar diyelim. İhtilaf demeyelim de. Bu gibi konulardaki farklılıklardan dolayı bir insan ille de şöyle yapacaksın diye. Mesela bitiri 1, 3, 5, 7, 9 11'e kadar kalabiliyoruz değil mi? Sen de bu üç, üç rekat bütün kılacaksın diye kimse kimseye dayatmaz. Dayatmamalıdır yani. Buna sünnette tenavu, çeşitlilik deniliyor. Eğer ihtilafla kast edilen, müellifin kast de bu olsa gerek. Buysa bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu gibi farklılıklarda insanına zorlanmaz. Ama Şeyh Albani Rahmetullah Aleyhin burada, bu hadiste yani ikindi namazını kuran kılacaksınız hadisinde diyor, dirayet yönüyle, yani hadisin fıkhı yönüyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki grubun ikisini de kabul etmiş değil diyor, azarlamadı sadece diyor. İkisinin de doğru olduğunu ikrar etmiş değil diyor. Ama ikisini de ayıplamadı, kınamadı. Dolayısıyla ve Bu hadisin şerhinde az önce de söylediğim gibi bir takım böyle itikadi farklılıklar, ondan sonra naslara rağmen kitap ve sünnete rağmen mezhebi farklılıklar, menheci farklılıklar bunlara kesinlikle bu delil olmaz diyor. Nas'ın olduğu yerde kitap ve sünnetin olduğu yerde ona teslim olmak gerekir. Evet. Sözün e, özeti hulasası diyor. Bir insanın e, iftilaflı bir konuda insanları zorlamaması gerekir. Çünkü hiçbir kimsenin görüşünü İslam koruma altına almamıştır. İslam'ın koruduğu iki şey var. Birincisi kitap, Kur'an. ikincisi de ne? Sahih sünnet. Bunlar koruma altındadır. Evet. Lakin en uygun olan, en doğru olan diyor müellif. <gülüyor> Meselelerde, problemlerde sahabe, Allah kendilerinden razı olsun sahabenin ve onlara iyilikle tabi olan kimselerin görüşüne müracaat etmek gerekiyor. Bu her zaman için geçerlidir, vakidir. Ve günümüzde yeni çıkan hadiseler, yeni ortaya çıkan şeyleri de Onarıp, tedavi edip, çözümleyebilmek için o sahabenin, fıkhının arasından hükümlerin istimbat edilmesi, çıkartılmasıdır diyor. Yani ilklere müracaat etmek gerekiyor. Çünkü fıkhi metot ve menheci sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan almışlardı. Ve yıllar geçmesine rağmen asırlar geçmesine rağmen her türlü sıkıntıya karşı bu metot yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alınan fıkhi menheç yeterli gelecektir, kafi gelecektir. Dinin usulleri, dinin asılları yani ve dinin eksenleri her türlü e, konuyu içeren merkezi şeyler Her zaman için nebevi yani peygamberin medresesine, peygamberin metoduna, öğretimine avdet eder. Ondan alınması gerekiyor. Bir problem olduğu zaman ona avdet edilmesi gerekiyor. Onun için İmam Şafi Rahmetullah Aleyh diyor ki diyor, Onlar sahabeler ilkler ilim, akıl, din ve fazilet bakımından bizim üstümüzdeydiler. İlim ondan sonra akıl, din ve fazilet bakımından o ilkler bizim üzerimizdeydi. Evet. Onların görüşleri bizim görüşümüzden daha hayırlıdır. Bizde karşı bizim görüşümüzden daha hayırlıdır, daha iyidir diyor. İmam Malik rahmetullah aleyh de diyor ki sünnet es-sunnetü es, sünneti, es sünnetu, Safine-tul-Nuh sünnet Allahu Teala ve Sallallahu Nuh'un gemisi mesabesindedir. Nuh'un gemisi gibidir. Men rakebeha men rakibaha fakat neca men rakebeha neca her kim ona binerse o sünnet kendisine binerse kurtulur. Ve men taqallafa anha garaqa her kim de sünnetin o gemisine binmezse boğulur diyor nakaza ile ciz bir yerde sünnet Nuh'un gemisidir ona bilen kurtulur bilmeyen ise boğulur bugünkü bu olan bu boğulmak üzere olan insanları görüyor insan hep sünnetten kaçtıkları için demem Malik'in sözü burada gerçekleşti işte. sünnetten kaçan insanlar boğuluki gidiyor. Türlü türlü ideolojiler, fikirler, ondan sonra imkanlar, teviller içerisinde bu olup gidiyorlar. Allah Azze ve Celle her zaman sünnet gemisi içerisinde, bu Nuh'un gemisi içerisinde olmayı ve kurtulanlardan olmayı nasip etsin. Evet. İkincisi değerli kardeşlerim, ikinci anlayacak ders, Yahudiler, hani Kurayca oğullarından bahsettik ya, Yahudiler Allah'ın kendilerine, kendi ihanetlerinden dolayı zilleti vurduğu, zillet yazdığı kavimdir. Ve hakkı bile bile inkar etmeleri, inat etmeleri, inatçı olmalarından dolayı hakka karşı Allah'ın kalplerini paslandırdığı kimselerdir. Subhanallah. İşte bunlar Kuraiz'da ehli olan kimseler. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletini, peygamberliğini kesin bildiler. Bu bildikleri bu bildikleri şey onların liderleri Kâb İbni Esed'in ağzından döküldü. Hani geçen sohbette de söyledim ya ne dedi Kâb İbni Esed? Size üç şey, üç şey ömeriyorum. Bunların birini seçin. Diyor. Birincisi diyor ki Birincisi bu adama yani peygambere tabi oluruz. Onu tasdik ederiz. Vallahi diyor siz onun mursel yani gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyorsunuz. Ve siz onu kitabınızda yani Tevrat'ta buluyorsunuz. Ona tabi olun deyince hayır biz Tevrat'tan vazgeçmeyi bitiyorlar. Onların liderleri söylediği halde kabul etmiyorlar. Evet. Bu ifadeler Yahudilerin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kesin kesin bildikleri ama zulüm ve taşkınlıklarından dolayı inkar ettiklerini gösteriyor. Evet. Onları kibirleri ve gururları kör etmiş yani. Bundan dolayı kabul etmiyorlar. Özellikle... <gülüyor> Riyaset denen bir özellikleri var onlara. Riyasete karşı hub yani sevgileri. Baş olma, lider olma. Bu Yahudilerin en baş özelliklerinden birisi. Gurur, kibir ve baş olma. Yani dünyanın efendisi olma. İnsanların efendisi olma. İnsanların lideri olma. Ekonominin lideri olma. Teknolojinin lideri olma. Devletlerin başında lider Ondan sonra başkan konumunda bir insan, üstün bir insan, herkesten üstün olma özelliği, hırsı bunlar da var. Bundan dolayı işte bunlar ne yapıyorlar? Gelen Risaleti, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabul etmiyorlar. Allah Azze ve Celle de onlara zilleti helak olmayı ve ruslaylıyı yazıyor, musallat ediyor. Diyor ki Maide Suresinde قُلْ هَلْ أُنَبِّكُمْ بِشَرٍ مَثُوبَةَ لِعْمْدِ yani Yahudilere hitapla. De ki, size Allah'ın katında bundan daha şerli bir şey haber vereyim mi? Ey Yahudilat! مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهِ وَغَدِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةِ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتْ <gülüyor> تَعُوتُ Allah'ın lanet ettiği, gazap ettiği, kızdığı, ve kendilerinden maymunlar ve domuzlara çevirdiği ve tağutun kulları yaptığı kimseler. Ulaike şerrun mekânen Ulaike şerrun mekânen ve edallu ve edallu an sevaisebil. İşte bunlar. Bu gibi kimseler en şerli bir <gülüyor> yere sahiptir ve yolun ortasından da en çok sapan kimseler. İşte bu sizin haliniz diyor yani. Bi aşrayt kermede velayati denne katiran ve kufra Sana indirilen Rabbinden indirilen şey onlardan bir çoğunun tuğyanını, taşkınlığını ve küfrünü artırır diyor. Ehliktabu. Ve'l Biz onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kim bunu soktuk diyor. Attık diyor. harbi <gülüyor> Onlar ne zaman savaş için <gülüyor> harp için bir ateş yaksalar yani bir kıvılcım ortaya atsalar, savaş ortaya çıkarsalar atfa'a <gülüyor> Allah. Allah onu söndürür diyor. Geçmişte öyle oldu, şimdi de öyle oldu çok sürmez Allah onu mutlaka söndürüyordu. Ne zaman Filistinlilere savaş açsalar hiçbir zaman nihayete erememişlerdi. Allah onu söndürüyordu. Muratlarına tam olarak eremezler aynen. Yani. Ves'a'un Onlar yeryüzünde ancak bozgunculuk yaparlar. Allahu la yuhibbu'l Allah ise bozgunculuk yapanları, ifsad edenleri sevmez diyor. İşte bu Yahudilerin hali bir hadisle karşılaştım. Subhanallah. Tabarani'de geliyor hadis. Sahih bir senetle diyor ki cinlerin meshi yani cinlerin başka şekle sokulması suret bakımından yılanlardır diyor. Onlar yılanlar suretine çevrilmişler. Onun sebebi işte Yahudiler gibi onların azgınlıklarıdır muhakkak. Ve maymunlar ve domuzlara çevrilen kimseler ise Ben İsrail'dendir. Yani Yahudilerden. Ve onların sonundan gelenler. Maymun ve domuzlara çevrilenler bunlardandır diyor. Cinlerden ise, cinlerden çevrilmezse yılanlara çevrilmişler. Yılanlar suretine çevrilmişler. Subhanallah ve bir hadiste geldiği üzere kıyamete kıyamete yakın dönemlerde de böyle bu ümmet içerisinden de meskler yani suret değişimi yani. insanın beşerin insanın yüzünün değişimi hayvanlara değişimi olacaktır ama kimler için işte bu gibi amelleri Yahudilerin yaptığı amelleri yapanlar için bu dünden uzaklaşanlar ve bunların amellerini yapan nankörlük, tuzak, hile vesaire Vallahu alem. Beyyahu ve İslam'ın hadislerde belirttiği o kötü amelleri, tehdit içeren amelleri yapan kimselere ric. Nauzubillah. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Evet. <gülüyor> Bu Yahudilerle ilgili bir hadis daha söyleyelim. Bunu daha önce de söyledik. Onların zilletine, helakına işaret eden bunlar kıyamete kadar devam edecek ya bunlar bir ümmet Müslümanlar da bir ümmet bizde bir ümmetiz kıyamete kadar devam edecek kıyamete denk hatta o dönemde zilletlerini ne kadar adiliklerini ortaya koyan bir hadis kıyamet saatine kadar diyor şey kıyamet kopmayacaktır hatta Müslümanlar Yahudileri öldürecekler Evet. Müslümanlar Yahudileri öldürecekler. Yahudi her bir e, taşın ve ağacın arkasına gizlenecek. ve Taş ve ağaç diyecek ki ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, işte burada Yahudi arkamda gel ve onu öldür diyecek. Ancak hangi ağaç? Gargat ağacı müstesna bu işte Yahudilerin ağacıdır. Şimdi onu dikiyor. Diksinler istedikleri kadar. Yeryüzünün tamamını bu ağaçla kaplayacak halleri yok ya. Evet. İşte Yahudilerin hali bu. Allah onların hile ve tuzaklarından Müslümanları korusun. Üçüncüsü kardeşlerin gelen kimseyi karşılamak, onu kabul etmek için ayağa kalkmak caizdir. Hani anlattık ya Saad İbni Muaz radiyallahu an hadisesini Ensarlı Saad İbni Muaz Evsin lideri Hendek'te yara alıyor ya Hendek'te koluna kolunun damarına ok isabet ediyor çok büyük bir derin bir yara alıyor. İleride gelecek ileriki derslerde o yara sebebiyle de bir kečinin gelip onu beşmesi yani tekrar orayı kanatmasından dolayı şehit oluyor. Evet. Ona geleceğiz inşallah. Şimdi bu Sa'd Ebni Muaz radıyallahu anh ensarlıların yanına gelince bir katırın veya eşeğe üzerine bindiriyorlar yaralı bir gaziyette tutarak getiriyorlar. Sa'd Ebni Muaz Bu Kurayzalılarla, Evs kabilesi anlaşmalı, yeminli ya, onlara hüküm vermesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna havale ediyor. Bu sahabiye. Gelince, onların yanına çıkınca, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, efendinize, hayırlınıza ayağa kalkın bakayım. Olay bu. Evet. Efendinize ayağa kalkın. Buradaki anlatılmak istenen buradan alınacak ders ve fıkı herhangi bir kimse geldiği zaman onu <gülüyor> karşılamak, kabul etmek amaçlı ayağa kalkılabilir. Yani şuradan bir misafir geldiği zaman ne yaparız? Ayağa kalkarız, karşılarız. Bu muaftan bu caizdir bunun karşısında bir hadis var bu şekilde ayağa kalkıp karşılamak misafiri gelen insan vesaire caizdir ama bunun karşısında başka amaçla ayağa kalkmak kalkmayı istemek caiz değildir o da şu hadisten kaynaklanıyor sahib bir hadiste her kim kendisine ayağa kalkın, kalkınmasını düşünür tasavvur eder bundan da hoşlanırsa o zaman ateşten yerine hazırlansın diyor. Subhanallah. Yani hoca olduğu için yahut bir lider olduğu için, patron olduğu için, öğretmen olduğu için vesaire. Bunu ister bundan hoşnut olur, kendisine ayağa kalkılmasından memnun olursa ateşten yerine hazırlansın diyor. Subhanallah. Subhanallah. Ama gelen bir kimseyi karşılamak böyle değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da onlardan hiçbir kimse hiç kim, hiçbir kimseye kalkmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara herkesten daha fazla sevindiydi. En çok onlar seviyorlardı. Çünkü Allah Azze ve Celle onları, o sahabeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ashar yaptı. Onlara Allah'ın nasülünden daha sevgili hiçbir kimse yoktu. Onlar aralarında gördükleri zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı kalkmazlardı. Ayağa kalkmazlardı. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan hoşlanmadığından dolayı. Bir peygamber Allah indinde, ahirette de, dünyada da insanların en sevgilisi... Bu kendisine ayağa kalkınmasından hoşlanmıyor. Biz ve bizim gibi insanlara ne oluyor? Evet. Buraya dikkat etmek lazım. Allah böyle bir şeyi, böyle bir e, isteği, kibiri kalbimizden silip açsın. Tamam. Her halükarda. Hepimiz tamam. için geçerli bir ortam yani. Tamam. Evet. Ama, burada da anlattığım gibi, Şeyhülislam yepyeni teymiyede, bu konuyu anlatıyor detaylıca. Eğer e, insanların adetinde yani sünnet olan şey bilinmiyor ve gelen kimse de kendisi için kalkılmadığı zaman karşılamak karşılamak için kalkılmadığında onun kadri kıymetinin eksiltildiği ve ona değer vermediği e, diye böyle bir düşünceye kapılanılıyorsa, onun için ayağa kalkmak gerekiyor diyor. Yani o yanlış anlamaması için. Özellikle gelen kimseye karşı, karşılanak amaçlı ayağa kalkılır. Sahi bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, oturarak namaz kıldırıyor rahatsızlığından dolayı hastalığında insanlarda arkalarında ayakta namaza duruyorlar. Ayakta kılıyordum. Onlara diyor ki, beni diyor acemlerin yani gayrimüslimleri kastediyor. Acemlerin tazim ettiği gibi, birbirlerini tazim ettiği gibi, birbirlerinin vücuttuğu gibi tazim etmeyin diyor. Namazda kendisi otururken onların ayakta e, namaz kılmasını nehy ediyor. Yani bir imam hastaysa veya aniden hastalanırsa oturursa, arkadaki kimseler de ne yapar? Oturarak namaz kılarlar. Bu konuda fıtkı ihtilaf olmakla birlikte tercih edilen görüş budur. Evet. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesi çok net. Acemlerin, yani bizim dışımızdaki kimselerin diyor, Müslümanların dışındaki kimselerin birbirini tazim edip yücelttiği gibi siz de beni yüceltmeyin diyor. Subhanallah. Ben oturarak namaz kılıyorsam siz de herhangi bir şeyden dolayı tabi siz de benim hakkımda oturun demek istiyor. Evet. <gülüyor> Yine İbn-i bu hususta Eğer adet bilinmezse yani insanlara saygı gösterme hususundaki adet İslam'ın getirdiği sünnet bilinmezse o zaman kişi iki durumdan en az fesat olanı en az zararlı olanı seçerdi. Yani burada şu denmek isteniyor karşıdan gelen adama dihtiram göstermek amaçlı kalktığında onun için saygı duyduğunda eğer bir e, sıkıntı oluyorsa sıkıntı oluyorsa kalkmadığın zaman buna değerini vermediğin zaman sıkıntı olmasından daha azdır diyor en hafif olan şey seçilir Kalkarak, ona saygı göstererek bir fesadı gidermiş olursun. Kalkmadığın zaman daha büyük bir şey ortaya çıkabilir. Daha büyük bir zarar meydana gelebilir. Ne yapabilir? İnsanlar davetini dinlemiyor, seni dinlemiyorlar. Bu yerine göre böyle hareket edilebiliyor. İki faydalı de en fazla faydalı neyse yani iki şey yapacaksın iki tane şey ama ikisinden birini seçeceksin. O zaman en faydalı en E, sağlıklı olan, en faydalı olan neyse onu seçtiğin gibi iki zararlı olan şeyden de en az zararlısını seçebilirsin diyor. Allah'a var ya. Dördüncüsü ve sonuncu konu, biraz uzunca bir konu. Geçtiğimiz konulardan elde edeceğimiz derslerden biri de Allah-u Teala'nın uluv sıfatı. Yani onun üstte olması yukarıda olması sıfatı. Uluv. Bunu nereden alıyor? Bunu da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'd Ebin Muaz Kurayziler'e Yahudiler hakkında hüküm veriyor. Hüküm neydi? Verdiği hüküm. Ha, gençler. Er Erkekler. He? Erkekler edersin, erkekler edersin. Edersin. Evet erkeklerinin öldürülmesi kadın ve çocuklarının da esir edilmesi bu hükümü verdiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ey Muaz ey Sa'd sen yedi kat semanın fevkindeki melikin hükmüyle hüküm verdim yani Allah'ın hükmüyle hüküm verdim diyor evet şimdi burada bu ifadede 7 kat semanın üzerindeki Allah'tan bahsediliyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bir mekanından bahsediliyor. Onun üstte olmasından. İşte bu konuda Kur'an ve sahih sünnette birçok şeyler gelmiştir. Yani kitap ve sahih sünnet buna çokça yer veriyor. Bu ehli sünnet vel cemaatin itikadıdır. Şimdi bununla ilgili delillere bakalım. Secde suresinde diyor ki Allahu Teala "Yudebbirul emre mine's sema'ilel ard. Thumma ya'rucu ileyhi siyyamen kan miqdaruhu alf senetin min ma ta'tun." İşler, işleri Allahu Teala gökten yere kadar idare eder. Ve işlerin hepsi sizin saydığınız Sizin saydığınız şeylerden miktarı bin sene kadar olan bir zamanda, bir günde Allah'a yükselir. Allah'a çıkar. Bak çıkma Allah'a yükselir diyor işte. Allah Azze ve Celle'nin zatıyla gökte, sıfatlarıyla bizimle beraber olmasından bahsediliyor. Bir başka ayet Yunus Suresi, اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ 6 gün. Sonra 12. Muhakkak ki sizin Rabbiniz olan Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Sonra da o arşa istiva etmiştir. Şimdi istiva kelimesi 3 manaya gelir Kur'an-ı Kerim'de. 3 mana. 1. mana Alâ harfi cerile ala vertefa manasına yani yükseldi, üste oldu manasına alel arşisteva evet yani arşın üzerine istiva etti, yükseldi, yüce oldu burada olduğu gibi ala harfi ceriyle yani bir e, Türkçe'de buna bir ekle diyebiliriz bir de ila harfi ceriyle kullanımı var sümme esteva ile semây Sonra semaya, ilâ, e-a manası veriyor. İlâ harf-i ceriyle yönelmek manasına gelir. Üçüncüsü ise, bir seviyeye gelmek, olgunluğa ulaşmak manasına gelir. Bu da istiva kelimesi. Herhangi bir harf cer kullanmaksızın kullanılırsa, yine Kur'an-ı Kerim'den bunun örneği var. Ve lemmâ Eşüddehu Vesteva Musa Aleyhisselam'dan bahsedio Musa Aleyhisselam Rüşd çağına Vesteva Olgunluk çağına geldiği zaman Demek ki 3 manada kullanılıyormuş Abdurrahman Saidi Rahimahullah Böyle anlatio Ama Ala harfi ceril Ala ekile Diyelim Ala ekile Sadece ve sadece Üste olmak Üste çıkmak manasına geliyor birçok örnekleri var bunun Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yahudilerin yaptığı gibi. Yahudilere Allah Teala diyor ki: "Kuluhu hittatun." Hitta deyin. Yani af dileyin diyor. Onlar hinta diyorlar. Araya bir nun koyuyorlar. Hinta ne demek biliyor musunuz? Tanelerden, buğday ve arpa tanelerinden bir tane demek. Bununla Allahu Teala'nın sözünü alaya alıyorlar. Ahdüleyin diyor onlar. Hınta diyor allah Teala. Onlar hınta diyorlar. Nun Şimdi dikkat edin bak. Buraya pür dikkat. Bugünkü insanlarda da isteva diyecekleri yerde isteva alel arşisteva istevla diyorlar. İstevla. Araya bir tane lam koyuyorlar. Yani Türkçesi istila manasını söylüyor yani istiva istila manasına hükme altına almak işgal etmek manasına gelir diyorlar aynen Yahudilerin yaptığı gibi istiva kelimesi ala harfi hiçbir zaman istevla manasına ne lukatta ne de istilahta gelmez Biz bizatihi ben araştırdım bunu birçok alim söylüyor İmam Şenkit-i Rahimahullah tefsirinde çok güzel anlatıyor bunu. Tıpkı Yahudilerin yaptığı gibi onlar nasıl bir nun harfini koyuyorlarsa ne harfini nun? İşte bu tevil eden insanlar da lam harfini koyuyorlar. Son derece sakıncalı. Son derece sakıncalı bir inanç. Yani Allah, bunlar ne diyorlar biliyor musun? Neyi kastediyorlar? Allah arşı hükmü altına aldı diyorlar. Yani bu dönensiyle Allah mekandan münezzehtir. Orada olamaz diyorlar zatıyla. Bu son derece yanlış. Rabbimiz Azze ve Celle zatıyla nerede? Gökte. Ve sıfatlarıyla, görmesiyle, işitmesiyle ne, nerede? Bizimle beraber. Allah Azze ve Celle kale la tehafe inneni ma'akuma esme uvera. Musa Resulullah'ın Harun Resulullah'a diyor ki korkmayın. Onlar diyorlar ki biz ha, yani Firavuna gideceksen ama bize taşkınlık etmesinden, bizim üzerimize haddi aşmasından korkuyoruz deyince Allah diyor ki korkmayın. İnni ma'akum, ben sizinle beraber. Esma'u ve ve görürüm diyor. Ha, demek ki Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla bizimle beraber. bir tanesi bu ayet-i kerimeyle benim karşıma böyle şey gibi çıktı yani. Zıpkın gibi böyle çarpışacak bununla. Allah e, siz nerede olursanız Allah sizinle ber beraberdir diyor diyor bu ayet-i kerime. Evet bizimle beraber. Ama nasıl anlayacağız onu? Sıf He? Sıfatlarıyla bizimle beraber. Rahman zatıyla yedi kat semanın fevkündedir. Üzerindedir. Bir sürü ayet var şimdi. Yani bunları saymakla bitmez birkaç tanesini daha sayacağız. Hadisler de var. Bu bizim itikadımızdır. İmam-ı Azam Rahimahullah Büyük imamımız Ebu Hanife, onun da itikadı bu. Onun da itikadı bu. Ehli sünnetin itikadı bu. Kim diyor İmam-ı Azam ha, Ebu Hanife Rahimahulla, İmam Tehavi'nin yani Hanefi alimlerinden İmam Tehavi'nin kitabında Akidet-i Tehavi adlı kitapta bu söz Ebu Hanife'den gelmek üzere kayıtlıdır. Diyor ki <gülüyor> Ebu Hanife rahmetullah Allah gökte midir yerde midir bilmeyen diyen, bilmiyorum diyen bir kimse kafirdir. Allah göktedir. Allah Subhanallah. Allah. Yani İmam-ı Azam'ın itikadı bu. Diğer imamların itikadı bu. Allah mekandan münezzehtir ifadesi sonradan çıkmıştır. Şimdi bununla ilgili delilleri zikretmeye devam edelim. Tenzilen mimmen khalaqal arada ve semavatil ula arrahmanu alel arş istiva alel arş istiva. Rahman arş üzerine istiva etti. <gülüyor> gökleri ve yeri yüce gökleri ve yeri yaratan kimseden indirilmedir Kur'an. O Rahman arşın üzerine istiva etti. Yani yükseldi, üste oldu. Bu nerede geçiyor? Taha suresinde. Furkan suresinde furkan suresinde evet gökleri, yeri ve eksin arasındakileri altı günde yaratan o, Rahman arşa istiva etti. Evet. İbâşiret kelimesi Fussilet suresinde. "Tumma stava'ine's sema'i semaya yöneldi bak. Göğe yöneldi. Harfi e yönelmek dedim ya. Orası duman olduğu halde gök duman halindeydi. Dedi ki ona ve yere, göğe ve yere dedi ki Allah azze ve celle isteyerek veya istemeyerek gelin deyince onlar dediler ki Kale ta ta isteyerek buyun eğerek geliyoruz dediler. Gök ve yer. Allah'a icabet etti yani. Bir başka ayet yes vel en güzel kelimeler ona çıkar. O kelimeleri de o kelimeleri de salih ameller yükseltir diyor. Bak, hep yükseltir. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ Bi'başka ayet, Nahl suresi. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْغِهُمْ مِنْ فَوْغِهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا Onlar üstlerinden, Rablerinden, üstlerindeki, üzerlerindeki Rablerinden korkanlar. Min فَوْغِهِمْ Kim bunlar biliyor musun? Melekler. Meleklerden bahsediyor Nahl suresinde. Üzerlerindeki Rablerinden korkanlar ve emrolundukları şey yerine getirirler. Ey yahsada arda fe idahiyetumu gökteki olanın sizin yeri sizi yerin dibine sokmasından emin mi oldunuz Birden o yer sarsılır emintum men fissema en yursuna aleikum hasaba gökteki olanın sizin üzerinize bir fırtına göndermesinden Taş yağdıran bir fırtına göndermesine emin mi oldunuz diyor. Bu ayet-i kerimeler tercüme ederken işte bu farklı fırka şeydeki inanıştaki insanlar yani gökteki meleklerin ondan sonra başka başka şeylerle tercüme ediyorlar. Son derece yanlış. Burada kastedilen Allah Azze ve Celle'dir. Yani yerin dibine geçirecek kim? allah Teala. Çok net yani. Daha birçok deliller var. Bu müellifin de zikretmediği, bizim de bildiğimiz daha birçok deliller var buna. Hepsini saymakla bitmez. Hadislere geçecek olursak birkaç tane de hadisten zikredelim. Daha fazla uzatmayalım. Meşhur olayı biliyorsunuz. Özellikle Müslüm'de ve hadis kitaplarında anlatılıyor. Mualliye Ebni Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh diye bir sahabe var. Bu sahabenin koyunları varmış koyunların başında da bir tane cariye var. O koyunları gütmesi için, işte ilgilenmesi için. Bir gün koyunlardan birisini kurt kapıyor. Muaviye radıyallahu anh da bildiğimiz Muaviye değil bu. Ee, İbni Hakem Es-Sülemi. Ben de diyor bir Adem oğlu beşer olduğum için diyor bundan hoşlanmıyor yani. O cariye bir tane tokat atıyor. Bir tokat attım diyor. Sonra da geldim bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verince o da bana diyor bunun üzerine kızdı diyor yani. Benim aleyhime bunu iyice büyüttü diyor. Yani neden böyle yaptın? Niye vurdun diye diyor. Ben de diyor Ey Allah'ın Resulü Bucari'yi azat edeyim mi? Yani hürriyetine kavuşturuyorum tamam böylelikle yaptığım işten kurtulurum demek istiyor yani. Çağır bakayım onu diyor. Geliyor çağırıyor. Cariyeye diyor ki o kadına Ey ne Allah diyor. Ey ne Allah? Allah nerede? Qale fissema diyor ki cariye gökte bir diyor. sema Qale men ana? Ben kimim diyor kadına? Qale ente resulullah. Sen Allah'ın resulüsün diyor. Qal al-isra ile selam diyor ki kah je inham minut. ona a zadek, čun je on mirbe kad teju sohan Allah. Sordu i kklane sorova. aliine Allah v men ene. Allah nede ve benki minuju. Allah a da veđne zatila, nereimiš gok te. Ma sfatlarile villike iznim ne Evet, bu hadis Müslüm'de geçiyor. Kardeşlerim, çok fazla bu hususta delil var. Birkaç tane daha zikredelim, bırakayım inşallah. Diyor ki, Amr İbni Aslan gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, rahmet edenlere, merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yerdeki kimselere merhamet edin, gökteki de size merhamet etsin. Diyor. Göktekiyle kastedilen kim? Allah Azze ve Celle. Bir başka hadis her kim yerdekilere merhamet etmezse gökteki de ona merhamet etmez diyor. Buhane'de gelen bir hadiste bununla ilgili kıssayı uzunca açıklamıştım size. <gülüyor> Zeynep binti Cahşi radıyallahu anhâ'nın evliliği değil mi? Diğer peygamberimizin eşlerine karşı nasıl övünürmüş? He, hatırlayamaz mı? Evet. ...benin nikahını göklerden kaydı. Evet. Güzel. Beni ha. diyor, beni yedi kat semanın üzerindeki Allah nikahımı kıydı diyor. Allah evlendirdi beni diyor. Subhanallah. Sizi diyor, sizi aileleriniz, ehilleriniz, yani velileriniz evlendirdi, beni Allah evlendirdi diyor. Onun nikahı öyle kıyılıyor gerçekten. Ahsab suresinde öyle. Yani e, evliliğine... Ee, şey yapan, e, cihaz veren, evliliğini ifade eden <gülüyor> olay ahsap suresinde anlatılıyor. Onun için Zeynep binti Cahşe radiyallahu anh bunu söylüyor. Ve orada yedi kat kanlı semanın fevkındaki Allah diyor beni nikahladı. <gülüyor> Bir başka ifade de Rahman diyor beni. Arşın üzerindeki Rahman beni nikahladı, evlendirdi diyor. Evet ee, Bir başka hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki bir adam e, yatağına eşini çağırır da o da bundan imtina eder gelmezse gökteki ona gökler ta ki kocası kadından daha az oluncaya kadar ona saht eder yani kızardı gökteki olan diyor. Bir başka hadis. Her kim elinin tertemiz kazancından bir hurmaya denk bir şey tasadduk ederse o şey Allah'a çıkar. O şey ancak temiz olan şeyler temiz her temiz olan yani temiz kazanç Allah'a çıkar Allah'a yükselir Allah Teala onu sağ ile ka kabul eder sağı sağı ile sağ eliyle onu kabul eder ve sahibi için onu artırır da artırır ta ki bir dağ oluncaya kadar diyor. Sübhanallah. Bu ona çıkar ifadesi var ya, vela yasadu Yani, Allah Yani Allah'a ancak temiz olan şey çıkar derken Allah Azze ve Celle'nin zatının gökte olduğunu ifade ediyor. Evet. Bir başka hadis diyor ki Sahih-i Müslim'de gelen hadiste Allah Azze ve Celle uyumaz. Ona uyumak yaraşmaz. Ve terazinin kefesini bazen alçaltır bazen yükseltir. Ve gecenin ameli ona çıkar. Gündüzden önce, gecenin ameli gündüz olmadan önce çıkar. Ve gündüzün ameli de gece olmadan önce ona yükselir, çıkar. Onun hicabı, örtüsü, nurdur. Onu eğer açacak olsa yüzünün parlaklığından, yüzünün subuhatından dolayı gözünün ulaştığı mahlukatından gözün ulaştığı yer, Yeri yakaratar diyor. Subhanallah. Allah. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle'nin azamatine bakın. Yüce bakın. Eğer o hicabini bir açacak olsa yüzünün parlaklığı te te tefsirlerde, şahlerde geldiği üzere yüzünün parlaklığının böyle <gülüyor> gözün ulaštığı yer mahlukatından gözün ulaštığı yer nerelse orayı yakaratar diyor. Onun için Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi e, tercih edilen görüşe göre Allahu u Teala'yı perde arkasından görmüştür. Ya. Ama onu inşallah Allah Azze ve Celle kıyamette göreceğiz. Bunu bize vaat edir. Hem de birçok yerde. Rabbim bizlere onu nasip etsin. Görmeyi nasip etsin. Evet, son bir hadisi daha söyleyelim. Hakimin müstedrekinde rivayet edilen bir hadis, sahih bir hadis. Mazlumun duasından sakının diyor. Çünkü o Allah'a Allah'a çıkar sanki böyle bir kıvılcım gibi Allah'a yükselir Allah Allah. Mazlumun duası. Evet. Ve bir kıssada anlatılır. Geçmiş dönemde, Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu dönemde olsa gerek, siyahi bir kadını, siyahi bir kadını e, itham ediyorlar, kuşağı çaldı diye. Ama öyle bir şey yapmış değil. Ondan sonra onu dövüyorlar. Hatta diyor ki, beni diyor, Avret yerime varana kadar aradılar diyor. Bundan dolayı diyor. Sübhanallah. Kuşağı sen çaldın diye. Onun üzerine böyle çullanıp şey yaparken tabiri caizse tartaklarken onunla uğraşırken o kuşağı bir tane kuş yukarıdan getiriyor o insanların önüne bırakıveriliyor. Sübhanallah. Niye? O mazlum halde mazlum. Yani o kuşağı normalde Zaten kuş götürmüş bir şey zannetmiş onu. Sonra kadına böyle eziyet edildiği eziyet edilince demek Allahu Teala'nın duasını kabul ediyor. O mazlum olduğu için duasını Allahu Alemi mücabet ediyor. O kuşak eziyet edenlerin önüne bırakılıyor böyle. Böyle işte yani. Perde yok. Mazlumun duasıyla Allah arasında perde yok. Hemen çıkıyor o. Rabbim mazlumların duasına icabet etsin. Özellikle ülkelerinden, yurtlarından çıkartılan Rabbim Allah dedikleri için Allah'ın dinini yaşamak istedikleri için çıkartılan kardeşlerime yardım etsin. Amin. Onların dualarına icabet etsin. Amin. Onları tekrar memleketlerine, yurtlarına sağ salim, başlarında da salih insanlar o olduğu halde yöneticiler olduğu halde onları memleketlerine geri çevirsin. Amin. Onların yardımcıları olsun. Hadi Allahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve Muhammed subhaneke ve bihamdih. Eşhedü la ilahe illallah ve esteğfiruke ve